10. Bölüm Birkaç gün sonra idamların yarattığı dehşet dinince hayvanların bazısı 6. emirin hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek hükmünü getirdiğini hatırladı ya da hatırladığını sandı. Ve her ne kadar hiçbiri bunu domuzların ya da köpeklerin yanında dile getirmeye kalkışmasa da yaşanan ölümlerin o hükümle bağdaşmadığı hissi doğdu. Yonca Benjaminden 6. emiri kendisini okumasını istedi. Ve yaşlı eşek her zamanki gibi öyle meselelere karışmak istemediği cevabını verince bu kez de gidip Muriel'i buldu. Muriel emiri okudu. Şöyleydi, hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek. Aradaki iki kelime bir şekilde hayvanların hafızasından kayıp gitmişti. Ama şimdi emirin ihlal edilmediğini görüyorlardı çünkü kar topuyla ile yapan o hainlerin öldürülmesi için geçerli bir sebep vardı. Yılın geri kalanında, hayvanlar önceki yıl olduğundan daha sıkı çalıştı. Yel değirmenini, duvarların kalınlığını iki katına çıkararak örmek ve bunu belirlenen tarihte tamamlamak, inşaatın yanı sıra çiftliğin normal işlerine de yetişmek muazzam bir iş gücü gerektiriyordu. Hayvanların zaman zaman Johnson döneminde olduğundan daha fazla çalıştıkları ama o kadar iyi beslenmedikleri hissine kapıldığı oluyordu. Ama pazar sabahları cırlak, Toynağının arasına sıkıştırdığı uzun bir listeden rakamlar okuyordu ki, bunlara göre her yiyecek grubunda üretim %200, 300 hatta icabında %500 artmıştı. Hayvanlar özellikle de isyandan önceki koşulları artık çok net şekilde hatırlayamadıklarından, bu söylenenlere inanmak için sebep göremiyordu. Yine de kendilerine daha az rakam, daha fazla yiyecek verilmesini tercih edeceklerini düşündükleri günler oluyordu. Artık bütün emirler Tülakya'da öteki domuzlardan biri aracılığıyla veriliyordu. Napolyon ancak iki haftada bir diğerlerinin karşısına çıkıyordu. Bunu yaptığında da yanında sadece köpeklerden oluşan mahiyeti değil, önünde yürüyüp bir tür kraliyet borozancısı gibi işlev yapan ve Napolyon konuşmadan önce iyice yüksek perdeden bir ''Ku, kori ku, ko'' çeken kara bir de yavru horoz oluyordu. Napolyon'un çiftlik evinde bile diğerlerinden ayrı bir dairede yaşadığı konuşuluyordu. Yemeklerini iki köpeğin nezaretinde yalnız yiyor ve kabul odasında camlı büfete duran Chrome Derby marka sofra takımını kullanıyordu. Ayrıca her sene diğer iki yıl dönümünün yanı sıra Napolyon'un doğum gününde de tüfek atışı yapılacağı duyurulmuştu. Ondan artık yalın şekliyle Napolyon olarak söz edilmiyordu. Resmi hitap şekli lideriniz yoldaş Napolyon'du ve domuzlar ona tüm hayvanların babası, insan oğlunun dehşeti, koyun ağlının koruyucusu, ördek yavrularının dostu gibi unvanlar uydurmaktan hoşlanıyordu. Türlak attığı nutuklarda, yanaklarından aşağı gözyaşları süzülürken, Napolyon'un bilgeliğinden, kalbinin iyiliğinden, her yerdeki tüm hayvanlara, hatta ve özellikle hala başka çiftliklerde, cehalete mahkum halde ve esaret altında yaşayarak kölelik edenlere beslediği sevgiden söz ediyordu. Her başarıdan ve talihin lehteki her cilvesinden Napolyon'a pay çıkarmak olanlaşmıştı. Bir tavuğun diğerine, liderimiz yoldaş Napolyon'un inayetiyle, Altı günde beş yumurta yumurtladım ya da iki ineğin havuzdan su içerken birbirlerine yoldaş Napolyon'un liderliği sayesinde şu suyun tadı ne kadar da mükemmel dediği sık sık duyulan şeylerdi. Çiftlikteki genel ruh hali ufaklık tarafından kaleme alan yoldaş Napolyon başlıklı şiirde gayet iyi ifade ediliyordu. Öksüzlerin babası, mutluluk pınarı, yem kovasının efendisi, Ah ruhum nasıl da tutuşuyor baktıkça o sakin ve hükmeden, gökteki güneş gibi parlayan gözlerinin içine. Yoldaş Napolyon, tüm yaratıklara sevgiyi dağıtan sensin. Karınları günde iki defa doyulan sensin. Üstüne kırlanacağımız temiz zamanı veren sensin. Büyük ve küçük her hayvan sayende huzurla uyuyor. Çünkü hepimizi gözeten sensin. Yoldaş Napolyon, memede bir domuz yavrum olacaksa eğer... Büyümeden evvel hatta bir sürahi veya oklava kadar ufakken öğrenmelidir sana sadakatli ve hakikatli davranmayı. Ve evet ilk cıyaklaması yoldaş Napolyon olmalıdır. Napolyon şiiri onayladı ve büyük ahırın duvarına yedi emirin karşısına yazdırdı. Ayrıca yanına da Napolyon'un cırlak tarafından beyaz boyayla yapılmış kocaman bir profil portresi konduruldu. Bunlar olurken Napolyon, Weinper'ın aracılığıyla Frederick ve Peckinton'la karmaşık bir pazarlık sürdürüyordu. Keresle istifa hala satılmamıştı. Frederick mala sahip olmakta daha heyecanlı görünüyor ama makul bir fiyat teklif etmiyordu. Bir taraftan da, Frederick'le adamlarının hayvan çiftliğine saldırıp büyük kıskançlık yaratan yel değirmenini yıkmak için komplo kurmakta olduğu dedikoduları hız kazanmıştı. Kar topunun da hala Finchfield çiftliğinde saklandığı biliniyordu. Yaz ortasında üç tavuk, kar topu tarafından ayartıldıklarını ve Napolyon'a suikast yapmak üzere kurulan bir komploya dahil olduklarını itiraf edince hayvanlar alarma geçti. Bunlar hemen idam edildi ve Napolyon'un güvenliğine dönük yeni tedbirler alındı. Geceleri yatağının dört köşesinde birer köpek nöbet tutuyordu ve yemekleri zehirli olmaları ihtimaline karşı önceden tadılıyordu. Hemen hemen aynı zamanda Napolyon'un Kereste istifinin satışı konusunda By Peckington'la anlaştığı, ayrıca Hayvan Çiftliği ve Foxfoot arasında belli ürünlerin düzenli şekilde takas edilmesi için bir mutabakat yapılacağı duyuruldu. Napolyon'la Peckington'ın ilişkisi Wimper aracılığıyla sürdürülmeye devam edilse de artık dostane denecek bir düzeydeydi. Hayvanlar insan olmasından ötürü Peckington'a güvenmiyor ama onu hem korktukları hem de nefret ettikleri Frederick'e yeğliyordu. Yazayları ilerleyip yer değimini tamamlanma aşamasına gelirken yakında gerçekleşmesi beklenen hain saldırılarla ilgili söylentiler iyice güçlenir oldu. Dendiğine göre Frederick onların karşısına hepsi ateşli silahlarla donatılmış 20 adam çıkartmaya niyetliydi ve bir sürü polise hayvan çiftliğinin tapusunu ele geçirdiğinde sorular sorulmaması için rüşvet yedirmişti. Dahası Pinchfield'in Frederick'in kendi hayvanlarına uyguladığı zulme dair korkunç hikayeler sızıyordu. Yaşlı bir atı ölene kadar kırbaçlamıştı, İneklerini açlıktan öldürmüştü, bir köpeği fırına atıp yakmıştı. Akşamları sırf eğlence olsun diye mahmuzlarına jilet parçaları bağlanmış horozları dövüştürüyordu. Yoldaşlarına böyle şeylerin yapıldığını duyduklarında hayvanların kanı öfkeyle kaynıyordu ve bazen hep birlikte Pinchfield çiftliğine saldırarak insanları oradan sürüp çıkartmalarına, hayvanları özgürlüklerine kavuşturmalarına izin verilmesi için bağlaşıyorlardı. Ama Cırlak, fevri hareketlerden kaçınmalarını ve yoldaş Napolyon'un stratejilerine güvenmelerini tavsiye ediyordu. Buna rağmen Frederick aleyhine olan hassasiyet tırmanmaya devam etti. Bir pazar sabahı Napolyon ahırda boy gösterdi ve keresteyi Frederick'e satmayı hiçbir zaman aklından geçirmediğini açıkladı. O türden alçaklarla uğraşmayı şerefine asla yediremeyeceğini söylüyordu. İsyan dalgalarını yaymak için gönderilen güvercinlerin Foxwood'da herhangi bir yere konması yasaklanmıştı. Ayrıca bunlara eski şiarları olan insanlığa ölümü terk edip Frederick'e ölümü benimsemeleri emredilmişti. Sonra yaz sonuna doğru Kartopu'nun başka entrikaları da ortaya çıkarıldı. Tarlalarda mahsul gelişmeye başlamıştı ve Kartopu'nun gece ziyaretleri sırasında mısır tohumuna zararlı ot tohumu kattığı anlaşıldı. Kazınteki bu komploda üstlendiği rolü cırla itiraf etti ve hemen akabinde zehirli it üzümü yutarak intihar etti. Hayvanlar o arada Kartopu'nun çoğunun sandığının tersine, birinci sınıf kahraman hayvan payesine hiçbir zaman ermediğini öğrendim. Bu, ahır savaşı ertesinde bizzat kartopu tarafından yayılmış bir efsaneden ibaretti. Madalya almak bir yana, savaşla gösterdiği korkaklıktan ötürü kınanmıştı. Hayvanların bir kısmı yine şaşkınlığa kapıldı ama, cürlak kısa zamanda onların hafızalarının kendilerine ihanet ettiğine inandırdı. Yel değirmeğinin inşaatı sonbaharda bir taraftan da hasadın kaldırılması gerektiği için, Muazzam çabalar gösterilerek tamamlandı. Geriye makinelerin yerlerine yerleştirilmesi kalmıştı. Wimper da bunların alımı için görüşmeleri sürdürüyordu ama bina hazırdı. Onca zorluğa, deneyimsizliğe, ilkel gereçlere, aksiliklere ve kar topunun hainliklerine rağmen iş tam gününde bitirilmişti. Yorgun ama gururlu hayvanlar gözlerini ilk inşa edilişinden de güzel görünen şaheserin etrafında turlar atıyordu. Dahası duvarlar öncekinin iki misli kalınlıktaydı. Bu sefer patlayıcı kullanılsa bile yıkılamazlardı. Ve ne kadar emek sarf ettiklerini, nasıl yıldırıcı şeylerin üstesinden geldiklerini, o şeyin yelkenleri dönmeye ve dinomolar çalışmaya başladığında hayatlarında ne muazzam değişiklik yaratacağını düşündükçe, üstlerine çöken yorgunluğu unutuyor ve binanın etrafında sıçrayarak zafer bağırtıları patlatarak dönmeye devam ediyorlardı. Napolyon da köpekleri ve horozuyla ile birlikte tamamlanan işi incelemeye geldi. Hayvanları gösterdikleri başarıdan ötürü bizzat kutlayıp esere Napolyon Değilmeni adı ve iliçeğini duyurdu. İki gün sonra hayvanlar özel bir toplantı için ahıra çağrıldı. Napolyon keresteyi frederiye sattığını duyunca aptala döndüler. Frederic'in arabaları ertesi gün gelip malı taşımaya başlayacaktı. Napolyon onca zamandır Pekington'la yakınlaşmış gibi görünürken aslında gizlice Frederick anlaşmıştı. Foxwood'da olan tüm ilişkiler kopmuştu. Pekington'a hakaret içeren mesajlar gönderilmişti. Güvercinlere Pinchfield çiftliğinden uzak durmaları, Frederick'e ölüm şiarını Pekington'a ölüm olarak değiştirmeleri emredildi. Napolyon bunların yanı sıra hayvanlara çiftliğe yapılması yakın saldırıya dair hikayelerin tamamen gerçek dışı, Frederick'in hayvanlarına zulmettiği yönündeki haberlerinde, Abartıdan ibaret olduğu güvencesini de verdi. Bütün o söylentiler büyük ihtimalle kar topu ve ajanlarından kaynaklanıyordu. Çünkü görünüşe bakılırsa kar topu, Pinchfield çiftliğinde saklanmıyordu ve oraya hayatı boyunca hiç gitmemişti. Dendiğine göre, Foxwood da lüks içinde yaşıyordu ve onca zamandan beri Peckington'dan emekli maaşı alıyordu. Domuzlar, Napolyon'un kurnazlığı karşısında kendilerinden geçmişti. Pekington'da dostluk kurmuş görüntüsü vermek, Frederick'i fiyatı 12 pound yükseltmeye zorlamıştı. Ve göre Napolyon, kimseye hatta Frederike’ bile güvenmeyerek nasıl üstün vasıflı bir zihne sahip olduğunu göstermişti. Frederick, kerestenin parasını çek denen ve anlaşıldığı kadarıyla üstünde yazan rakamın tahsil edileceğine dair teminat oluşturan bir kağıt parçası ile ödemek istemişti. Ama Napolyon bunu yutmayacak kadar akıllıydı ödemenin gerçek 5 pantluk banknotlarla ve kereste teslim edilmeden önce yapılmasını da diretmişti. Sonuçta Frederick ödemeyi yapmıştı ve para, yel değinmeni için gerekli makineleri almaya yetecekti. O arada, kereste arabalar da çabucak taşınmaya başlamıştı. İstifin tamamı gidince, hayvanların Frederick'ten gelen banknotları incelemesi için özel bir toplantı yapıldı. Bütün madalyalarını takmış olan, ve keyifle gülümseyen Napolyon, yükseltideki saman yatağı uzanmıştı, paralarda yanı başındaki porselen tabağın içine düzgünce koyulmuştu. Sıraya giren hayvanlar önünden yavaşça geçip paralara bakıyordu. Sıra kendisine gelince, boksör, banknotları koklamak için burnunu uzattı ve incecik beyaz kağıtlar soluyla dalgananı pışırdadı. Ve üç gün sonra korkunç bir patırtı koptu. Wimper bisikletini ölü beyazlığında bir yüzle sürerek geldi. Onu avlada bir kenara fırlatıp koşarak doğruca çiftlik evine girdi. Bir an sonra Napolyon'un dairesinden korkunç bir kükreme yükseldi. Haber çiftlikte önüne geçilemeyen bir yangın gibi yayıldı. Paralar sahteydi. Frederick keresteye bedava sahip olmuştu. Napolyon hemen hayvanları topladı ve korkunç bir sesle Frederick'in idama mahkum edildiğini açıkladı. Yakalandığı zaman canlı canlı kazana atılacağını söyledi. Aynı zamanda onları öyle haince bir şeyden sonra en kötüsünün gelebileceği konusunda uyardım. Frederick de adamları uzun zamandır beklenen saldırıyı her an gerçekleştirebilirdi. Çiftliğe gelebilecekleri yollara gözcüler yerleştirmişti. Ayrıca Foxwood'a dört güvercinle bir uzlaşma mesajı gönderilmişti ve Pickington'la tekrar iyi ilişkiler kurabileceğini umuyordu. Saldırı hemen ertesi sabah geldi. Gözcüler Frederic de adamlarının arazinin ana kapısından geçtiğini bildirdiğinde hayvanlar kahvaltıdaydı. Hepsi cesaretle onları karşılamaya koştu ama bu sefer Ahır Savaşı'ndaki gibi kolay bir zafer kazanılmayacaktı. Yarım düzinesi silah taşıyan 15 adam vardı karşılarında ve 50 metre mesafeye gelir gelmez ateş açtılar. Hayvanlar korkunç patlamalar ve yakıcı saçmalarla baş edemezdi. Napolyon'la boksörün toparlanma çabalarına rağmen, Kısa sürede geri çekildiler. Aralarında yaralılar vardı. Çiftlik binalarına kaçışıp duvarlardaki çatlaklardan ve budak deliklerinden dışarıyı gözlemeye başladılar. Çayırın tamamı, yel değmeğinde dahil olmak üzere düşmanın eline geçmişti. Bir an için Napolyon bile ne yapacağını bilemez bir görüntü verdi. Tek kelime etmeden, dimdik ve seyren bir kuyrukla ileri geri dolaşıyordu. Foxfoot'tan yana özlem dolu bakışlar gönderiliyordu. Pekington'la adamları gelirse savaş hala kazanılabilirdi. Ama tam o sırada önceki gün gönderilen güvercinler geri döndü. Birisi Pekington'dan gelen bir kağıt parçası taşıyordu. Şöyle yazılıydı kağıtta. Layığınızı buldunuz. O arada Frederik adamları yer değirmeninin kuşatmıştı. Hayvanlar onları izlerken etrafta bir elem mırıltısı dolaştı. Adamların ikisi bir levye bir de balyoz çıkarttı. Yer değirmenini yıkacaklardı. Mümkün değil bu diye bağırdı Napolyon. Duvarları yıkamayacakları kadar kalın ördük. Bir hafta uğraşsalar yıkamazlar. Cesaret yoldaşlar. Ama Benjamin adamların hareketlerini dikkatle izliyordu. Baryozla Levi'yi kullanan ikisi, yay derimenin temeline yakın bir yerde delik açmaya koyulmuştu. Benjamin uzun burnunu yavaşça, neredeyse eğlenir gibi bir havayla salladı. Tahmin etmiştim dedi. Ne yapacaklarını görmüyor musunuz? O deliğe biraz sonra patlayıcı yerleştirecekler. Hayvanlar dehşet içinde bekledi. Binalarda sindikleri yerlerden çıkmaları mümkün değildi. Birkaç dakika sonra adamlar her yöne doğru kaçmaya başladı. Ve ardından kulakları sağır eden bir gürleme duyuldu. Güvercinler havaya saçıldı. Napolyon hariç hayvanların hepsi kendilerini karın üstünde yere attı ve yüzlerini sakladı. Tekrar kalktıklarında yer delmenin olduğu yerde devasa kapkara bir duman vardı. Esinti bunu yavaşça dağıttı. Yer değinmeni artık yoktu. Bu manzarayı gören hayvanların cesareti geri geldi. O alçaklığın, o iğrenç davranışın karşısında kapıldıkları gazap, biraz önce hissettikleri korku ve çaresizliği boğmuştu. Muazzam bir intikam çığlığı koptu ve hayvanlar emir falan beklemeden, tek vücut halinde harekete geçerek düşmana saldırdı. Bu sefer üzerlerine dolu gibi yağan acımasız saçmalara aldırmıyorlardı. Vahşi, Keskin bir savaş oldu. Adamlar silahları tekrar tekrar ateşledi, hayvanlar buna rağmen yaklaşınca sopalar ve ağır çizmelerle saldırdı. Bir inek, üç koyun ve iki kaz öldü, geri kalanların neredeyse hepsi de yaralandı. Saldırıyı arka saflardan yöneten Napolyon'un bile kuyruğunun ucu bir saçmayla uçtu. Ama adamlar da zayiat vermiyor değildi. Üçünün kafası, boksörün toynakları tarafından kırıldı. Bir başkasının karnı ineklerden birinin boynuzlarıyla deşildi. Birinin pantolonu ödek ve çan çiçeği tarafından paramparça edildi. Ve Napolyon'un muhafız kıtasını oluşturan, aldıkları emir gereği hiç gözükmeden çalı çitin etrafını dolaşan dokuz köpek bir anda adamların kanadında vahşice uluyarak belirip paniğe yol açtı. Adamlar çevrelerinin sarılması tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlamıştı. Frederick henüz fırsat varken çekilmeleri için seslendi ve bir an sonra korkak düşman tatlı canının derdine düşmüş halde kaçıyordu. Hayvanlar onları tarlının ortasına kadar kovaladı. Dikenli çalıdan oluşan çiti açmaya çalışırlarken onlara son bir kere daha yüklendi. Kazanmışlardı ama bitkinlerdi ve kanlar içindeydi hepsi. Dönüp sendeleyerek çiftliğe yöneldiler. Çimenlerin üstünde cansız yatan yoldaşlarının görüntüsü bazılarını gözyaşlarına boğdu. Az sonra zamanında yel değirmeninin olduğu yerde hüzünlü bir suskunluk içinde duruyorlardı. Evet, gitmişti. Emeklerinden geriye neredeyse hiç eser kalmamıştı. Temeller bile kısmen tahrip olmuştu ve bu sefer yeniden inşa etmeye başladıklarında önceki gibi etrafa dağılan taşları kullanamayacaklardı. Taşlar bile yok olmuştu bu sefer. Patlamanın gücü onları yüzlerce metre uzağa fırlatmıştı. Yer değirmeni sanki hiç var olmamıştı. Çiftliğe yaklaşırlarken, savaş sırasında anlaşılmaz şekilde ortadan kaybolan Cırlak, sıçrayarak, kuyruğunu titreterek ve suratı memnuniyette ışıldayarak yanlarına geldi. Hayvanlar çiftlik binaları yönünden bir silah patlaması geldiğini duydu. ''Bu silah neden ateşlendi?'' diye sordu boksör. ''Zaferimizi kutlamak için'' dedi Çırlak bağırarak. ''Hangi zafer?'' diye homurdandı boksör. Dizleri kanıyordu. Bir nalı düşmüştü, toynağı yarılmıştı ve arka bacağına bir düzüne saçma gömülmüştü. Hangi zafer mi yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan, hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından sürüp çıkarmadık mı? Ama yel değirmenini yıktılar. İki yıldır çalışıyorduk onun için. Önemli mi? Bir tane daha inşa ederiz. İstersek onun gibi altı tane yel değirmeni yaparız. Muazzam başarımızı takdir etmiyor musun yoldaş? Şu anda bastığımız yerler düşman işgali altındaydı. Ve şimdi yoldaş Napolyon'un liderliği sayesinde her santimini geri aldık. Yani zaten bizim olan şeyi aldık dedi boksör. Bu bir zafer diye bağırdı çırlak. Hep birlikte toparlayarak avluya girdiler. Derisinin altındaki saçmalar boksörün canını fena yakıyordu. Yel dermeğinin temelleri dahil olmak üzere Yeniden inşa edilmesi için gerekecek ağır çalışmayı kafasında canlandırıyor ve buna kendini şimdiden hazırlıyordu. Ama 11 yaşına geldiği ve o koca kasların belki de artık eskisi gibi olmadığı aklına ilk kez düştü. Hayvanlar yine de yeşil bayrağı görünce silahın tekrar tekrar toplamda 7 defa ateşlendiğini duyunca, Napolyon'un onları kutlayan söylevini dinleyince büyük bir zafer kazandıklarını yavaş yavaş anlamaya başladı. Savaşta ölenlere ağırbaşlı bir tören yapıldı. Cenazelerin taşındığı arabayı boksörle yonca çekti ve Napolyon cenaze alayının başında bizzat yürüdü. Kutlamalar iki gün sürdü. Şarkılar söylendi, nutuklar atıldı, silahlar defalarca ateşlendi. Her hayvana o özel durum vesilesiyle birer elma verildi. Kuşlara 50'er gram mısır, köpeklere üçer bisküvi dağıtıldı. Savaşın o günden sonra yeldirmeni savaş olarak anılacağı ve Napolyon'un Yeşil Sancak Nişanı adlı yeni bir madalya oluşturup ilkini kendine verdiği duyuruldu. Bu kutlama ve genel neşe havası içinde talihsiz sahte banknot meselesi unutulup gitti. Bundan birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evinin mahzelinde bir kasa viski buldu. Ev ilk işgal edildiğinde nasılsa gözden kaçmıştı bu. O gece çiftlik evinden İçine İngiltere'nin hayvanlarından nameler de karıştığı için herkese şaşırtan şarkı sesleri geldi. Saat 9.30 gibi Napolyon'un kafasında Bay Johnson'un melon şapkasıyla arka kapıdan çıkıp avluda dört nala turlar attıktan sonra tekrar içeriye daldığı görüldü. Ama sabah çiftlik evine derin bir sessizlik hakimdi. Tek bir domuz bile görünmüyordu. Türlak yavaş ve keyifsiz adımlarla, donuklaşmış gözlerle, düşük bir kuyrukla ve ciddi şekilde hastalanmış gibi bir görüntüyle ortaya çıktığında saat 9 olmuştu. Hayvanları toplantıya çağırdı ve onlara korkunç bir haber vermesi gerektiğini söyledi. Yoldaş Napolyon ölüm döşeğindeydi. Bir ağat feryadı koptu. Çiftlik evinin dışına saman serildi ve hayvanlar ayaklarının ucuna basarak yürümeye başladı. Liderleri onlardan alınırsa ne yapacaklarını birbirlerine gözyaşları içinde soruyorlardı. Kartopu'nun, Napolyon'un yiyeceğine zehir katmanın yolunu nihayet bulduğuna dair söylentiler dolaşıyordu etrafta. Cüllak saat 11'de tekrar dışarı çıkıp bir duyuru daha yaptı. Yolaş Napolyon, şu dünyadaki son işi olarak önemli bir genelge yayınlamıştı. Alkol tüketimi ölümle cezalandırılacaktı. Ancak akşama doğru Napolyon daha iyi görünüyordu ve cıllak ertesi sabah hayvanlara onun iyileşmekte olduğunu duyurdu. Aynı günün akşam saatlerinde Napolyon işinin başına döndü ve ertesi sabah Williampra, Wellington'dan mayalama ve damıtma ile ilgili kitaplar alma talimatı verdi öğrenildi. Dider bir hafta sonra da meyve bahçesinin gerisinde bulunan ve bir zamanlar emekli olan hayvanlara dinlenme alanı olarak tahsis edilmesi düşünülen küçük arazinin sürülmesini emretti. Buna gerekçe olarak toprağının saçtığı ve ekilmesi gerektiği gösterilmişti ama kısa zaman sonra Napolyon'un orada arpa yetiştireceği anlaşıldı. O arada kimsenin akıl erdiremediği bir olay yaşandı. Bir gece saat 12 gibi avludan büyük bir çatırtı geldi ve hayvanlar yerlerinden fırlayıp oraya koştu. Ayın aydınlattığı bir geceydi. Büyük ağırın yedi emirin yazılı olduğu duvarının dibinde ortadan kırılmış bir merdiven duruyordu. Cırlak da sersemlemiş halde yanına serilmişti ve elinin hemen kenarında bir fener, bir fırça ve tepe takla konmuş beyaz boya kutusu vardı. Köpekler hemen etrafında çember oluşturup yürüyecek hale gelince çiftlik evine dönerken ona eşlik etti. Hayvanların hiçbiri bunun ne anlama geldiğini çözemese de yaşlı Benjamin bilgiç bir tavırla olan biteni anladığını ifade eder şekilde burnunu salladı ama bir şey demedi. Birkaç gün sonra Muriel, yedi emri kendi kendine okurken, hayvanların hepsinin bir emri daha yanlış hatırladığının farkına vardı. Beşinci emirin, hiçbir hayvan alkol içmeyecektir diye buyurduğunu sanıyorlardı. Aslında o emir şöyleydi, hiçbir hayvan aşırı alkol içmeyecektir.